Meo Voto Mithat Sancar hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın Mithat Bey Evet olağanüstü çalkantılı bir dünyada bütün sınırlarında geçirgenliğinin had safhada arttığı hatta sınırların anlamının da kalmadığına dair epey bir görüntünün bulunduğu bir dünyada. Bu sefer gizli notları yapalım diye konuşmuştuk bugünkü Mevvoto'yu evet. dersimdeki evet. festival mi? Neydi evet. bu? Munzur Festivali. Munzur Festivali'nden bizi muhabirlik yapar mısın? Avrupa Festivali bu dersinde 13 yıldır düzenleniyor, 13.süydü bugün. Ee, Türkiye'de e, popüler bilinen e, bir festival aslında genç çevrelerde, en azından belli çevrelerde sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da özellikle e, Türkiye'den gitmiş insanlar arasında ve daha, e, daha da özelliği özellikle ee, Tunceli, Dersim civarından giden insanlar arasında beklenen bir festival. Ee, hem e, öyle festivalin gerektirdiği renklilik, meşe falan e, söz konusu oluyor hem de e, siyasi bir boyutu da var tabii. Siyasi mesajları var. BDP'li e, belediye düzenliyor. Sadece e, Dersim il merkezinde değil, bu faaliyetler yapılıyor. Ee, gerçekten çok e, e, önemli isimler de e, Sanatçılar, e, güzel konserler oluyor, söyleşiler yapılıyor. E, falan. Öyle bir e, festival. E, tabii ilginç olanı daha doğrusu hoş olanı diyelim bu mevsimlerde gerçekleşiyor. ama biraz sıcak. Fakat Nozur Vadisi'nin e, senin e, Bölgeleri de var. Bunlar daha çok Muzur suyunun kenarı yapıp giden e, kıyı boyunca çeşitli bölgeler. E, şehirde çok fazla tabi konaklama tesisini yok. Daha doğrusu e, o kadar çok insan geliyor ki bunlar hepsini alacak tesis bulmak mümkün değil. E, çadır e, çadır yoluna gidiyor Yani e, insanlar çadırlarını kuruyorlar e, Muzur tıyısına ve çadırlarda geçiriyorlar günlerini günlerimi. E, çok sayıda çadır kuruluyor. İlginç bir görüntü oluşuyor. E, bir, bir, bir dizi çadır kent e, görüntüsü ortaya çıkıyor. Festival döneminde özellikle. Gerçi hani çadır tatili e, Muzur kenarında sadece festivale özgü ve festivalle sınırlı bir şey değil. E, festival dışında da e, Munzur kenarında e, çadır kuranlar ve tatilini böyle yapanlar da var. Evet, tabii Munzurla ilgili çok uzun zamandan beri bu iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli gösterilerde de beraber çalıştığımız radyoda sık sık gelen e, seslerini duyuran. ...munzuru bırakmayacağız hareketi de var. Çünkü orada evet. ciddi baraj faaliyetleri var ve çok problem yaratıyor oradaki çevre meselesi de. Evet, gerçekten öyle. Yani bu çevre meselesinin sadece hani doğayla, doğanın tahribiyle ilgili bir boyutu da yok. Dersin bir defa çok etkileyici bir... E, coğrafyaya sahip bunu hemen belirtelim. zaten e, biraz ilgilenenler biliyorlardır e, dersime ilgili yazılan çizgilerlere bakıldığında sadece tarihindeki huzurluluk acı e, işte siyasal kimliği falan kültürel kimliği değil aynı zamanda çok etkileyici doğasını da e, işler sun yazılar, işlenir yazılarda. Muzur Vadisi bugün bir milli park. Türkiye'nin 1971'den beri en büyük milli parkı, ee, uzun bir e, e, birergah boyunca yapıyor e, Vadi, Monzur e, Suyu ve attığı bölgedeki vadi de e, her açıdan gerçekten çok etkileyici bir bölge. E, doğal açıdan çok etkileyici suyun kendisi son derece ee, güzel ve zengin ee, Ama öte yandan e, Buralarda e, Aleviler için pek çok, çok sayıda kutsal da var ee, Kutsal mekanlar e, Hani bazıları tarafından Ciddiye alınmıyor Çünkü e, işte Taşa ağaca bile kutsallık Vermiş bu insanlar gibi Küçülseniyor ama böyle yani Alevilerin e, inançlarının çok daha eskilerinde kökenlerinde e, doğayla bütünlüklü, bütünleşik bir yaşam felsefesi yatıyor ve e, dağlarda, tepelerde, vadilerde e, hakikaten ağaca, ota bile kutsallık verdiklerini görebilirsiniz. Olağanüstü bir e, Etkileyiciyi var benim açımdan bunu. Hiç olmadık bir yerde bir kutsal mekana rastlayabilirsiniz, yeni de değil. Yani eskilerden gelen bir kutsallık bu. En son işte yenilerde gündeme geldi. Golaceto kutsal mekanının Baraj sularının altında kalması ihtimali ortaya çıktı ve e, ciddi protestolar yapıldı. En son e, bu karar şimdi e, durmuş e, durumda yani. E, orada baraj yapımı e, şimdilik durmuş gibi. E, e, bu açıdan da önemli. Bozdur Festivali zaten bu yıl e, yani kültürel ve doğal kırılma hayır sloganıyla evet işte, yazmış ya, evet kültürel ve ekolojik kırımı hayır diren evet. dersim öyle mi şey evet. slogan evet. bu şiar evet oldukça ilgi çekici yazında da bahsediyorsun bugün e, tabii. yani gerçekten e, bu daha e, boyutu e, ekolojik kırım boyutu e, çok çok önemli çünkü Hayır hiç gitmedim Böyle, ben. kim taşıyan bir şehirdi. Ama hep dersimin olan inşaat güzel doğasından da söylenirdi. Ama maalesef, maalesef demeyin, bu festival 13 yıldır yılda düzenleniyor. Sanırım en az altı kere, 7 kere davet edildim ama öyle ilginç tesadüfler oldu ve son anda gitme gidememiş, gidememiş bulundum. E, nihayet bu sene ne olursa olsun Gitmeye karar verdim ve e, Yine zordu Ama gittim e, Bütün çok sevdiğiniz Şikimizde e, Yeni büyük olan kentlerle Veya şeylerle buluşmayı bir, türlü, bir, bir şekilde ertelersiniz zaten. Yani o erteleme e, işte belki kavuştuğunuzda büyüğünün bozulabileceği kaygısından falan da kaynaklanıyor olabilir. Onu da bir parça yazıda bugün kümmeliyetteki yazıda anlattım ama e, dersine gittiğimde e, evet, yani etkileyici bir doğa, çevre ile karşılaştım. E, hep okuduğum üzere Şimdi bu doğanın e, pek çok açıdan tahribine yol açacak projeler var. Bu, bu HES'ler işte. E, 20'nin üzerinde HES'in planlandığı e, söyleniyor. 23 civarında HES. E, zaten girer girmez o HES'lerin doğanın içinde bir beton hançer gibi durduğunu görebiliyorsunuz. E, suyun bir yerine işte betonlar olmuş, kondurulmuş suya kelepçe vurulmuş oluyor. Ee, bu, bu çok önemli bir tahribat. Sadece e, hani suyun üstüne beton dikmekten ibaret değil. O betonun e, dökülmesine kadar geçen aşamalarda da e, tabii bu işin teknik yanını bilenler çok daha iyi anlatırlar benden ama e, işte o çıkarılan kumlar, topraklar bunların doğaya atılması, onlar kesilen ağaçlar, suyun e, dengesinde içinde e, yaşanan değişim, o bu değişimin e, su içindeki canlılara etkisi vesaire. E, hepsi bir arada. İnanılmaz bir e, tahribat yaratıyor tabii. Evet bu konuyla ilgili birkaç e, ilginç de video e, yaptılar e, o muzurlular ve evet. e, epey de etkileyici oluyor. Yani gitmemekle beraber onları seyredince insan hem e, doğanın olağanüstü e, çeşitliliğini ve güzelliğini hem de aynı zamanda da yapılan tahribatın bir avuç e, küçük... E, Kar, bir Kısa vadeli kar için yapılanların Korkuşluğunu evet. daha iyi görebiliyor Yani e, Çok vahşice yapılıyor açık söyleyelim Mesela kaçak hes e, Olayı var e, Bu huzur vadisinde biliyoruz e, izin alınmadan Tabi orada yapılamayacağı da Bilinerek yapılmış Faaliyete geçmiş zorlu holdinge ait e, Kaçak hes Çet raporları alınmadan yapılan HES'ler e, çok çok kadarca bir e, e, politika bu. E, özellikle bu hükümet döneminde biliyoruz Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerinde e, ve en başta da işte Dersin gibi Karadeniz'in çeşitli bölgeleri gibi doğal bitki örtüsü çok zengin görünümü hakikaten çok baştan çıkarıcı bölgelere ilili ufaklı hesleri koyuyorlar ve bunları birer hani güzellik olarak da anlatıyorlar yani bunlar hiçbir sorun yaratmıyor işte suyun ee, içindeki canlara da zarar veriyor tam tersine. Ee, olumlu etki yapıyor gibi desteğinin sitesinde açıklamalar okuyorum. Evet gibi. yani bu Homeros'un geçer gibi evet. sinir bozmak amacıyla ya da sinir bozmak amacıyla özellikle konmuş gibi. Yani Homeros'undur galiba o terim değil mi? Yani yaraya bir de hakaret katmak yani. Evet aynen öyle işte. Şimdi ee, bu e, Milli Park, Milli, e, Muzur Vadisi Milli Parkı'nda e, 1500'ün üstünde bitki kayıtlı e, Yani o kadar ki, e, hani çeşitli bir e, e, florası var ki e, hani bunun e, yok olup gitmesine ya da bunun ciddi zarar görmesine bu kadar kayıtsız kalmak ya da bunun bir yapmak e, resmen doğa katkı mıdır e, O nedenle hani doğal şey, kültürel ve ekolojik kırım sözü e, kültür boyutunu da konuşacağız ama bugün biraz çevre boyutuna odaklandık e, Evet bu ekolojik kırım dem denmesi e, abartılı değil. E, o zaman e, e, da zaten ekolojik kırım olunca da başka konu, e, konu e, diğerleri hepsi ikinci plana itiliyor çünkü o ekoloji olmadan, doğa olmadan, o çerçeve, o bağlam olmadan da zaten başka bir şey olamayacak. E, ama zaten biz de şunu söyleyelim, e, bu doğa ve e, ekoloji başlığı altında. Anlatacağımız, anlattığımız her şey e, Dersin bölgesinde aynı zamanda kültürün bir parçası hatta inancın bir parçası. Evet. Şimdi burada e, Dersinlilerin ciddi tepkisi var e, ve e, bu tepkinin batıda e, ya da Alevilik dışı inançlar e, şey, çevrelerde ee, anlaşılmadığından da yapılıyorlar Haklı olarak bu da bir kızgınlık sebebi. Evet, çünkü e, dersimde biraz önce de söyledim. Doğayla bütünleşmiş, doğayla barışık bir yaşam felsefesi cidden var. İşte ya nasıl olur, alabalık kutsal olur mu? Evet olur işte yani e, alabalığı da kutsal sayar bir e, ağacı da kutsal sayar. E, bizde çok alışılmış bir şey değil. Bir inanç değil bu. E, ve bütün bunları da e, çok e, cecetir, özenir bunlara, korur. E, doğayı da böyle var, e, bugüne kadar e, var bilmiş. E, sonuçta 1971'de buranın milli park ilan edilmesi de e, tabii Önemli bir gelişme ama yeterli değil çünkü e, şu bu sit alanı olarak da inayetlenmesi e, isteniyor bu yönde çalışmalar. O zaman devamı koruma altına alınacak şimdilik çünkü biliyorsunuz sit alanlarıyla ilgili e, yapı izinleri içinde e, yasal çalışma hazırlıkları var maalesef. Evet, ben bu noktada ufak bir parantezde bir konuya dönebilirsem. Evet. Yani e, özellikle bu biraz önce e, alabalığın mesela kutsiyet kazanması, kutsallık kazanması meselesi deyince aklıma geldi. Zaten bu yerlilerin, Kuzey Amerika'da Kızılderililerin mesela işte ama Avustralya'da aborjinler oluyor. İşte her yerin ilk yerleşenleri, yerlilerinin doğayla olan ilişkilerini zaten bu şekilde tanımladıklarını biliyoruz. Dersim'de de tabii çok eski, binlerce yıl gerisine dayanan gelenekte o yerlilerin bakışı, kendilerini doğanın bir hakimi değil, bir parçası olarak evet. görmenin bütün evet. özellikleri var. Geçenlerde Noam Chomsky bir ilginç makale yazmıştı. İşte bunun bu bakış açısıyla, Beyaz sömürgeci ve neo sömürgeci adamın bakış açısı arasındaki büyük çatışma günümüzde ana cepheleri bunlar oluşturuyor diyordu. Ve işte Taksim'deki o birkaç ağaç için yapılan başkaldırının da tam evet. bu noktada olduğunu söylüyordu. Doğru diyor. Bizim de tam bu noktadan biraz daha derinleştirmemiz mümkündür şimdi. E, zamanımız azalsa da başka programlarda yani gezinin geziden e, gezide ortaya çıkan e, tepki ve bilincin e, akabileceği çok önemli yerler bunlar. E, hatta e, çok önemli değil ilk ve kaçınılmaz olarak buraya atması evet. gerekiyor. Çünkü e, o birkaç ağaç gerçekten Türkiye'de e, yakıp yıkılan e, milyonlarca ağacın simgesi haine gelmeli evet, Taksim'deki Gezi Parkı aynı zamanda Muzur Vadisi'ni simgelemeli, aynı zamanda işte Kaydeniz'deki sayısız vadiyi temsil etmeli ve buradan gerçekten bir katliama, klima doğru gitmekte olan hatta çoktan bu boyuta ulaştığını bile söyleyebileceğimiz bu ekolojik krizin artık Türkiye marjinallerinin tırnak içinde marjinallerinin meselesi olmaktan çıkarıp çok sarsıcı bir siyasal ve insani problem haline getirebilmeli. Çünkü çok pervasız bir talan politikası var. Neoliberal politikaların bir uzantısı olarak Türkiye'de doğayı bu şekilde tahkim altına almak ve rant ya da işte meta haline getirmek, kar kaynağı haline getirmek, işte madenleriyle, barajlarıyla gözü kara bir şekilde saldırıyor doğaya sermaye ve işte hükümet çeşitli yollarla bunun temelini hazırlıyor, bunun araçlarını oluşturuyor. E, uzun süre Türkiye'de bu boyu bu boyut e, açıkçası göz ardı edildi. E, i̇şte Kürt sorununda savaş gibi müthiş bir soru, bir e, zor bir meseleyle e, karşı karşıyaydık. E, savaş boyunca yakılan ormanların haddi hesabı yoktu. Ama milliyetçilik e, e, afyonuyla e, bu meselenin üstü de örtülebildi. Bu kıyımın kırımın üstü de örtülebildi. Evet, çok önemli bir nokta bu da. Evet. evet. Şimdi, Şimdi de işte, şey de devam ediyor. Yani üçüncü köprü işte muazzam sayıda Kuzey Ormanları'nın tahribatı. Ki, Kanal İstanbul projesi bütünüyle. Üçüncü havaalanı. Üçüncü havaalanı ve limanı, işte Cendere Vadisi var. Ee, yani adalar mesela. Ama ve yatsı ve sivri yani... onların şimdi e, güya hani limara açılması falan söz konusu Mostanlar. şimdi e, tabii tekrar dönüp bak baktığımızda mesela 2009'daydı galiba e, Dersim'de bütün Dersim'lerin katıldığı öyle deniyor yani 7'den 70'e bütün Dersim'lerin katıldığı gösteriler de yapıldı Dersim'de bu protestolar e, bu tepki ee, hiç öyle dinmiyor. yani be, be, be, bir zaman yapılıp bitiyor değil evet. fakat e, bu, bunu e, batıda kamuoyunun yani ülkemizin batısında kamuoyunun ilgisine sunma, sunmak mümkün olmuyordu şimdi tam bu noktada aslında barış sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha evet. görebiliyoruz o sıcak çatışma insan kanunun attığı bir e, ortamından e, uzaklaştığınızda çevrenize daha çok bakabiliyorsunuz ve baktığınızda aslında e, insana yönelik o katliamcı yaklaşımın e, kat kat büyüğünün doğaya yöneldiğini de görebiliyorsunuz. Ve burada artık e, milliyetçiliği, şövenizmi, e, kullanma imkanları da azaldığı için e, o belli çevrelerin ee, artık sesinizi daha kolay duyurabiliyorsunuz. Siyasi ve insani enerjinizi buraya aktabiliyorsunuz. Şöyle pek çok kapalı bölge vardı. Fihiren kapalı, resmen kapalı. Mesela Seyit Rıza'nın köyü e, memnun bölge e, sayılıyordu. Yani yasak alan. Girilemiyor 1938'den. 1938'den beri. beri girilemiyor değil mi? Evet. Şimdi bu sene orada da bir anma yapıldı. Bunlar hepsi ilk ama yani çok etkileyici, anlatacak hakikaten çok şey var. Ee, ve mesela Dersin'de 1938 katliamını canlı tutmak, hatırlatmak ve bununla hesaplaşmak amacıyla şehrin ortasında duvar yapıldı. 1938 bu canlandıran duvar yapıldı ee, şimdi e, hani bütün bunları ya, düşündüğümüzde barış sürecinin öyle e, üzümün e, çöpü, armudun sapı gibi gerekçelerle küçümsenmesini anlamakta zorlaşıyor. E, şimdi ben orada bir panele katıldım belki asıl bugün doğal ve ekolojik kıyım üzerinde e, duruyorduk oradan devam edebiliriz ama süremiz de azaldı. E, şimdi e, dersimde. Elbette sorgulayıcı bir e, özellik var zaten oradaki e, hani siyasal kültürde de, toplumsal kültürde de. Evet. Dolayısıyla bir şeyi hemen e, kabullenmek e, pek öyle, öyle söz konusu olmuyor. Barış süreci açısından da eleştiriler var, sorgulamalar var, yönelemeler var ama ben işte e, görebildiğim kadarıyla bunu öyle yıkıcı bir şüphe ve kaydığı olarak adlandıramıyorum. Yani güven duyma isteğinin e, harekete geçirdiği bir sorgulama. Evet güven duymadığı yerler var ama bunları söylerken bu işten bir şey çıkmaz. Bu yürümez gibi değil de nasıl güven oluş duyabilirim? Nasıl güven duyabileceğim bir süreç haline getirebilirim bu hali daha baskın. Şimdi e, bunun da çok değerli olduğunu e, zaten baştan beri söylüyorum. Barış ile e, bu çevre, doğa, ekoloji arasında özgürlük ile e, yaşam alanlarını koruma arasında birebir bir ilişki var. Bunları birbirinden koparmanın imkansızlığını belki de dersinde çok çıplak görebiliyorsunuz. O nedenle hani e, Türkiye'de Kürt sorununun <gülüyor> Barışçıl bir süreç içinde müzakere yoluyla. çözülmesinin önündeki engelleri görmek, göstermek yanlış değil. Ama <gülüyor> pardon, bunların giderilemez olduğunu söyleyip de aman bitsin bu süreç havasına kaymak hiç kimseye. Yapası, yapamayacağı yapmaya hakkın olmadığı bir şeydir. Evet belki anayasa meselesini de buna e, bir cümleyle katabiliriz. Evet, yani anayasa yapılmaz bu meclisten anayasa çıkmaz diye bir anlayışla anayasa sürecine bakmak Türkiye'de özellikle yasal kültürün sinizm ve biraz abartıldığında mihinizm ne kadar varacak etkisizliğinin kendi gücüne güvenmeyişinin çok didik bir yansıması bana göre. Evet anayasaya da ayrıca da doğanın kendi haklı onu, vazgeçilmez onu devletilmez yani hani, hakları bu çevreden anı bitiyor diye ben kestim. Evet. Anı, hani kültür kültürel kimlik işte özgürlükler demokrasi vesaire de tamam fakat ee, herkesin gezi ruhunu e, yine akıtacağı bir kanal olarak anayasaya e, bu doğa, doğayı, çevreyi ve e, ekolojik e, işte dengeyi koruyacak e, hükümler girmesi için kesintisiz e, mücadele etmesi lazım. Evet, <gülüyor> o öyle görünüyor. Evet yani bu sen yazıları da bu konu üzerinde daha yazı evet, yazacağını söyleyerek bitirdim. Evet. Ee, yani bir yanı işte barış süreci Alevilik ve oradaki hani ruh hali talepler istekler, tepkiler bir de şu, bu anlattıklarımı galiba toparlayıp 3. bölümde de ...oradaki çevre doğa ve bunu bu, bu, o, o, tahribatı ve bunu e, önleme yönelik mücadeleyi anlatacağım. E, son yazı da yazıyı e, onunla bitireceğiz. Bu yazı serisinin kısa yazı onunla bitirmeyi planlıyorum. E tabi e, de festivalin son günü benim de kapıldığım e, bir yürüyüş yapıldı bu e, yürüyüş sanıyorum geleneksel e, her, her yıl festivalin kapanışı e, bir yürüyüşle yapılır bu sene yürüyüşün sloganı Muzur Özgür Akacak idi ve şehir merkezinden e, Gola Çeto deniyor işte şimdilerde çok konuşulan kutsal mekanın olduğu yere e, Muzur tüyüsünde bir yer bu kenarında bir yer Oraya kadar yüründü, ee, orada işte e, Gezi Ruhu da sık sık dile getirildi sloganlarla, e, konuşmalarda da vurgulandı. E, artık Türkiye'nin her yerinde gerçekten o 3-5 e, ağaç diye küçümsenen ya da e, tam tersine gurur duyulan o e, sloganları bilinci Türkiye'nin her yerinde duymak gerekiyor, e, Türkiye'nin her yerinde yaşatmak gerekiyor. Hı -hı. E, ve Dersin e, bu konuda e, çok iyi bir birikime, çok e, e, iyi bir tecrübeye ve sağlam bir iradeye sahip görünüyor. Ama e, global kapitalizmin liberal devleri, e, hani, dev tahribat projeleri ve ülkemizdeki e, uzantılarının da e, çok acımasız olduklarını çevre ve dua tahribat konusunda mutsuz. Evet de, dersin muhabirimiz olarak çok teşekkür <gülüyor> ederiz verdiğiniz iyidir. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Meovoto, Mitat Sancarla hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.